Toi. Hayal toi. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. Sevgili Hayat Hacirleri dinleyicileri yeni bir programla daha karşınızdayız. Ben Zeynep Özer. Programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir Ilgaz. Bugün akademik sebepler nedeniyle stüdyoda benimle birlikte olamayacak. Ama e, birazdan kendisine e, telefon bağlantısı yapacağız. E, hatırlayacağınız gibi geçen haftayı e, tümüyle Kopenhag gündemine ve iklim zirvesine ayırmıştık. Açık Radyo gönüllü Programcılar ekibinden Mahir, Kopenhag'da zirveyi takip, üzere, takip etmek üzere oradaydı. E, kendisinin izlenimlerini e, içeriden ve dışarıdan almıştık. Bildiğiniz gibi çünkü sivil topluma yönelik e, giriş kısıtlamaları vardı zirvede. Ayrıca e, programın için, ikinci bölümünde Ömer Madra bize son gelişmeleri aktarmıştı. Programla ilgili detayları Açık Radyo'nun sitesinden de takip etmeniz mümkün ilgilenenler için. Bugünkü gündem maddemiz aslında biraz daha Türkiye-AB ilişkilerine geri dönüyoruz. Müzakere sürecine e, geri dönüyoruz. E, bildiğiniz gibi e, Çevre Faslı 21 Aralık'ta e, Hükümetler İlisi müzakereleri başlatıldı. Aslında e, müzakere sürecinde ciddi bir tarif. E, Tıkanma söz konusu. Şöyle ki bildiğiniz gibi çevre başlığı ile beraber 12 fasıl hali hazırda açılmış oldu. 5 fasıl Fransa'nın tam üyelik nedeniyle ilişkilendirmesi nedeniyle veto ediliyor Fransa tarafından. 8 başlık Kıbrıs sorunu nedeniyle askıda aynı zamanda tüm başlıkların geçici olarak kapatılmasını engelliyor. Diğer taraftan geçtiğimiz programlarda ele almıştık. Ee, ...yine Güney Kıbrıs'ın e, tek taraflı bir deklarasyon yayınlarak... ...altı başlığın açılmasını bir şekilde engelleyeceği gündeme gelmişti. Ee, dolayısıyla tabii baş, bazı başlıklar örtüşüyor ama... ...geride kalan üç ya da dört başlık oluyor müzakereleri açılabilecek. Ancak çok önemli bir başlık olan çevre başlığı dediğim gibi... ...hükümetler arası konferansta müzakereleri başlatıldı. Yani 2010 yılına geçmeden... Kağıt üzerine bir fasıl daha açılmış oldu. 12 faslı bulduk. Şimdi bu konu başlığında konunun uzmanı Mahir telefon attığımızda daha fazla bekletmeyelim kendisini. Merhaba Mahir. Merhaba Zeynep. Şimdi evet dedik ki 21 Aralık'ta çevre başlığı da müzakereler başlatıldı. Şimdi kısaca müzakere ile ilgili ben çok genel bir resmi çizdim ama hem bu müzakere sürecinde tıkanıklık hem de çevre başlığı özelinde müzakere süreci nasıl yürütüldü? Tarama toplantıları, açılış kriterleri var mıydı? Bunu senden dinleyelim. Evet, şimdi sen de bahsettin. Çevre başlığı Türkiye'nin açtığı 12. başlık oldu. 4 yılda 12 başlık açabilmişiz. Birini sadece geçici olarak kapatabilmişiz. Türkiye ile aynı dönemde müzakereyle başlayan Hırvatistan 17 başlık kapamış. Açmış evet. değil, kapamış. Evet. Evet. Ve bütün bunları Hırvatistan Slovenya engeline rağmen yapmış. Yani Slovenya ile bir sınır sorunu yaşamışlardı biliyorsunuz. Bahsediyorduk hı -hı. programlarda ama hı -hı. E, ona rağmen 17 başlık kapamayı başarılmış. Önümüzdeki yılda kalan başlıkları da blok haline kapayarak 2011'de üye olacaklar. Evet. Bu böyle bekleniyor. Biz ise e, 12 başlığı açtık birini kapattık. Artık başlık da kapatamıyoruz. Senin bahsettiğin e, siyasi engellemeler de devam ediyor. E, bu şekilde aslında bir kısır döngü içindeyiz. Hı hı. Aslında Türkiye'nin yani tüm bunlar nedeniyle açabileceği fazla başlık kalmadı. Yani çevre 12. açılan başlık oldu ama geriye çeşitli ve tabi olmayan sadece 5 başlık kaldı zaten çevrede çıkartırsak. <gülüyor> ve aslında bu 5 başlıkta da zorlu açış kriterleri var. Hemen yerine yani, getirilmesi mümkün olmayan değil mi bugünden yarına? Evet yani hemen yerine getirilmesi mümkün olmayan... Son derece zorlu açıkçası var. Hı hı. Dolayısıyla aslında çevre başlığının açılması biraz da siyasi zorunluluktan olduk gibi. Yani hem Türkiye hem de AB şu anda sadece bu başlığı açmaya hazırdı aslında. Hı hı. Ee, ve de özellikle İsveç dönem başkanlığı biliyorsunuz Türkiye'nin üyeliği konusunda son derece destekleyici dönem başkanlığıydı. Hı hı. Maalesef iyi değerlendiremedik. Hem bizden hem dışarıdan kaynaklanan sebepler dolayısıyla. Ama e, İç Başkanlığı mutlaka bir başlık açmak istediği için e, bu başlık çevre oldu. Hı hı. Ve e, İç Seçenem Başkanlığı'na kadar işte yazılı olmasa da gayri resmi olarak dile getirilen her dönem başkanlığında düğümünde... Şer başlık açma biliyorsun kuralı. Geleneği. Evet gelenek diyelim ona öyle yazılı olmayan bir gelenek do. Ee, şimdi o bire düştü çünkü açılacak başlık da kalmadığı için. de zamanı yaymak için bire düşürdüler onu. Ee, zaten baktığımız zaman daha önce üye olan ülkelerin çevre başlığını da aslında e, nispeten hep sonlarda açtığını görüyoruz. Çünkü bu başlık zorlu bir fasıl. Yani başlığı açmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bu çalışmaları başlığı açmadan da siz sürdürebilirsiniz. Hı hı. İlla başlığı açmanıza gerek yok. Ve çok ciddi malet içerdiği için sona bırakılmış diğer üyelik süreçlerinde. Hı hı. Ee, ama ben buna rağmen e, şu noktayı deneyeyim. Ben başlığın açılmasını olumlu değerlendiriyorum. Çevre başlığının açılmasını olumlu değerlendiriyorum. Yani bunu anlıyor sürecinden de bağımsız olarak yapıyorum bu değerlendirmeyi. E, çünkü yaşamın sürdürülebilirliği ve insan sağlığı açısından Türkiye'nin daha yüksek e, standartlar uygulaması şart. Yani e, AB çevre mevzuatı da e, yani beğenelim veya beğenmeyelim. Türkiye'nin şu an uyguladığı standartlardan... Çok daha öte. Karşılaştırılamaz bile. Evet. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman şu anda belki de Türkiye Mordor standartlarını uyguluyor çevre konusunda yani. <gülüyor> evet. E, bir e, konu burada tabii önem e, kazanıyor. Daha önce de bahsettim. Başlığı açmak çok da önemli değil aslında. Yani uyum sağlamak çok daha önemli. Hı -hı. Yoksa e, daha önce örneklerinizi astadık. açık bir kenara bırakabilirsiniz başlığı. Öyle durur orada. Evet. ABM'likte değiştikçe daha da geride kalırsınız bir şeyler Hı -hı. yapmadıkça. Evet. O yüzden inşallah bunu yaşamayız çevre başlığında. Türkiye'nin çevre başlığında pek çok yükümlülüğü üyelik tarihine bırakıyor. Mesela bu iyi bir işaret değil. Üyelik tarih, evet. Evet, yani e, hatta e, çok kritik konularda uzun geçiş dönemleri de öngörülüyor. Yani üyelik tarihinden sonrasına da uyum bırakılıyor. Hı hı. E, yani bir süre daha Mordor standartlarını uygulamaya devam etme niyeti var gibi. Peki Mahir, e, Türkiye'nin e, uyum sürecine geçmeden evvel belki de çok kısaca AB standartları yani hangi konuları e, ele alıyor bu müktesebat başlığı Hı. teknik açıdan? E, güzel bir soru sordun ama bizim 25 dakikalık programımızda Hı. 300 civarında yönetmelik ve tüzük var AB'de çevreyle ilgili. Bunlar Hı. binlerce sayfaya denk geliyor. Bunların başlıklarını bile söylemeye yetmez. yetmez. Ben kısaca şeylerden bahsedeyim size. E, Temel ilkeleri var AB çevre politikasının bunlardan bahsediyoruz. Tamam, tamam. Ee, bir entegrasyon ilkesi var. Ee, entegrasyon ilkesi şu demek, yani çevreyle ilgili olan konular sadece çevre politikası başlığı altında ele alınacak anlamına gelmiyor. Çevre koruması öncelikleri diğer tüm başlıkların altına yediriliyor işte. Hı hı örnek veriyorum ulaştırmaydı, tarımdı, istihdam, bölgesel politika vesaire bir diğer tüm başlıkların altına getiriliyor çevre öncelikleri. Hı hı. Bu e, ilke çok önemli. Yani Türkiye açısından da çok önemli. Özellikle bizim çevresin değerlendirme raporlarımızın hazırlanmasının çok daha kapsamlı bir şekilde yapılabilmesi için bu entegrasyon ilkesinin daha e, geniş bir şekilde düşünülmesi lazım Türkiye'de. Hı hı. E, i̇kinci bir ilke var, kirliliği öden ilkesi. Bu bizde çok yanlış anlaşılıyor. Yani ben e, kirliliği yaparım, bedeli neyse öderim. Neyse öderim gibi anlaşılıyor. Avrupa Birliği'nde bunun anlayışı bu değil. Avrupa Birliği'nde bu şu demek. Herhangi bir kirlilik e, mutlaka önlenmelidir, ortaya çıkmadan önce önlenmelidir. Ve onu önleme masrafı o kirliliği, e, üretim o kirliliği yol açma potansiyeli taşıyan sanayiye aittir, tesise aittir. Yani o, e, bir tesis üretim yaparken bir atma testi kurması gerekiyorsa onun maliyetini tüketiciye yansıtma. Bu anlama gelir kirleten öder ilkesi. Hı hı. Yönetirim cezasını öderim e, değilim. <gülüyor> e, bir tanesi önleme ilkesi. Bu zararın e, tam olarak okul beklemeden önlem alınması anlamına e, geliyor. E, bir, yine önemli bir ilke, ihtiyatlılık ilkesi diye çevirebiliriz bunu belki. E, bu ilke, Maastricht anlaşması sırasında dahil edilen bir e, ilke. Bu şu demek, yani bir belki olumsuz sonuçlar doğurabileceği şüphesi bulunuyorsa... Herhangi bir eylemin. O şüphe bilimsel kanıt beklemeden yeterlidir. Hmm. Evet gerekli önlemin alınması için. <gülüyor> e, bu şekilde ilkelere göre düzenleniyor aslında Avrupa Birliği'nde e, çevre politikası. Peki çok kapsamlı bir O zaman soruyu şöyle değiştireyim ben. Türkiye'nin e, belki de sorun yaşaması en muhtemel alanlar neler olabilir? Onu başlık başlık alabilir miyiz? Şimdi e, Türkiye'deki sorun yaşaması muhtemel, aslında tüm alanlarda Türkiye'nin sorun yaşaması muhtemel. Onunla ilgili ben bir örnek vereyim size. E, gerçi bu konuda çok konuştuk ama yine de önemli görüyorum ben bunu. Yani senin dediğin gibi sektör sektör inceleyeceğim ama. E, örneğin geçtiğimiz günlerde Kopenhagdivisi sırasında Türkiye'nin ulusal iklim değişikliği uyum stratejisi açıklandı. Şimdi Türkiye emisyon artış hızından bile azaltım öngörmüyor bu e, uyum stratejisine göre. tamam. Yani biz bunu desteklemiyoruz, o ayrı mesele. Ama e, bu duruş 2020'ye kadar AB en az 20 kesinti öngörüyor emisyonlarından mesela. Evet. Bu pozisyonla birebir uyumsuz mesela. E, ve buna gerekçe olarak da Türkiye'nin yükümlülüklerinin üyelik tarihinde başlaması veriliyor. Yani bu tarihye kadar bizim büyüklüğümüz yok, o yüzden AB pozisyonuyla uyumlu olmamız gerekmiyor deniliyor. Hı. Ancak bu hiç gerçekçi bir duruş değil. Çünkü e, diyelim ki 2019 üye olduk. Bütün sanayi stratejimizi, kalkınma planımızı o ana kadar fosil yakıt yoğun bir şekilde planlamışız. E sonra bir gecede bütün planlamayı değiştirmek mümkün olacak mı? Yani böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bu yaklaşımla tüm sektörler altında Türkiye mutlaka e, sorun yaşayacaktır. Onu söyleyeyim. Bunu söyledikten sonra da biraz e, Türkiye için içerikten bahsedeyim. Hı hı. E, örneğin bu konuda 2006'da hazırlanan bir AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi var. 2007-2023 e, yıllarını kapsıyor. Ee, bu ıı, eee altında 58 milyar avroluk bir uyum maliyeti öngörülüyor. Çok. 58 milyar avro. Evet. Evet. Bunun 35 milyar avrosu kamu kaynaklarından karşılanması öngörülüyor. Hı hı. Geri kalan ise özel sektörün üstlenmesi maliyeti. Evet. evet. Şimdi bu maliyet çok fazla gibi gözüküyor değil mi? 58 evet, milyar avro. Evet, çok ciddi bir rakam. Ee, ama işte konu ıı, yaşamın sürdürülebilirliği ve insan sağlığı olduğunda ıı, bu kavramları değerlendirmek biraz zor. Yani Aslında kıstas biraz daha yüksek standartlar olmalı e, ve dolayısıyla uyum maliyeti e, göz korkutmamalı. Uyum için gereken çaba bence çok daha e, zorlu olacak. O biraz daha e, endişeye sebep olmalı eğer olacaksa. <gülüyor> e, 58 milyar maliyet dedik. Bunun %60'ına yakını e, bir kere daha önceki programlarda bahsetmiştik su ile ilgili olan. Yani. Su sektörü altında e, <gülüyor> ayrılan maliyet. E, bu yaklaşık 34 milyar avroya denk geliyor. E, tabii bu su sektörü altında ki, hani çok geniş e, örneğin e, kentsel atık arıtma, işte tarımsal e, kaynaklı nitrat onların temizlenmesi, su çerçeve direktifi insani tüketim amaçlı su kullanımı gibi birçok e, farklı alanı içeriyor ve ideali kapasite arttırımını da içerdiği için bu kadar yüksek <gülüyor> maliyet bu. Evet bir ikincisi ve bu aslında hani kamu kaynaklarından büyük ölçüde karşılanmayacağı için özel sektör için çok daha önemli olanı e, Entegre Kirlilik Yönetimi Direktifi denen IPPC yönetmeliği var bir tane. E, bu e, işte daha önce bahsettim, e, entegrasyon ilkesinden bahsettim ya evet. yani çevre politikası sırasında. Bütün sanayi üretiminde aslında o ilke doğrultusunda hazırlanmış bir direktif. Bu atık yönetiminden, e, işte kazaların önlenmesine vesaire her şeyi içeren e, entegre kirlilik yönetimi ve bertaraf edilmesi, kirliliğin bertaraf ile de ilgili bir yönetmelik. Ve bu e, kapsamında da yaklaşık 14 milyar avroluk bir maliyet e, öngörülüyor. E, bu 14 milyar avronun büyük kısmı e, özel sektöre düşüyor. Özel sektör, evet. evet. E, şey altında yine entegre çevre uyum stratejisi altında ve AB çevre politikası altında işte Hava kalitesi, e, atık yönetimi e, vesaire gibi birçok farklı e, alan da bulunuyor. İşte bunların Türkiye için tabii ki e, biraz daha az, e, uyum maliyeti öngörülen ama e, daha önce de bahsettiğim ciddi idari kapasite gerekiyor hepsi için. Çünkü örneğin hava kalitesi, su kalitesi ve bunun gibi işte tüm bunları ölçmek için. Bir sürü ölçüm testi kurmanız gerekecek mesela. Onların belli bir standardı var işte. Her bölgeye ile belli miktarda ölçüm testleri olması gerekiyor. Gerekli ölçümlerin yani sonuçta gerekli verilerin oluşturulabilmesi için. Bu ölçüm testlerini de öyle ha kuramıyorsunuz. Personel yetiştirmeniz gerekiyor bunlara. Tüm bunların yanı sıra daha önce örneklerini gördüğümüz gibi sadece mevzuat uyumu bazında hareket edersek ve uygulamayı geri plana atarsak yani Mordor standartlarıyla yaşamaya devam ederiz demek mümkün belki. Ee, önümüzde çok zorlu bir yol var e, diyorum çevre politikasına uyum için. E, yıllar sürecek bir politikasında ama mutlaka uygulamaya önem vermeyi Sadece mevzuat çıkartılmamalı. E, ve de e, çevre başlığı altında öngörülen yükümlülük ve maliyetin e, insan sağlığı ve yaşamın sürdürülebilirliğiyle kıyaslandığında aslında çok da büyük bir maliyet olmadığı e, akıldan çıkartılmamalı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle çok haklısın dediğin gibi belki de böylesine zorlu bir dönüşüm gerektiren konuda bu sözüne ettiğim maliyetlerin de daha dengeli bir şekilde akılcı bir şekilde hemen bugünden başlayarak çalışmaların paylaştırılması, hayata geçirilmesi çok önemli. Başka çevre başında eklemek istediğin bir konu var mı? Ee, çevre başlığında şu anda eklemek istediğim bir konu yok ama bir konuda konuşmak istiyorum. Sen e, müzakere süreci demişken, e, evet. onu ben e, aklıma yazdım bir kenara. İşte bu altı başlığın Kıbrıs tarafından geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs tarafından e, bloke edilmesi. Daha doğrusu bloke edilen başlıklara eklenmesi. Evet. Şimdi bununla ilgili olarak... E, bu karar biliyorsunuz her şeyden önce konseyde, Avrupa Bakanlar Konseyleri'nde görüşülüyor. Daha sonra liderler arasında görüşülüyor ve ondan sonra gündeme geliyor. Yani bir aslında bir uzlaşıdan sonra çıkabilen bir karar bu. Yani e, he deyince olmuyor. <gülüyor> hani ülkeler kendi veto etkilerini kullanıyor orada ama sonuçta diğer ülkeleri bir şekilde ikna edebiliyorlar. yani Veto etkisi öyle çok kolay kullanılan bir yetkide değil Avrupa Birliği içinde. Evet. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde işte... ...dün veya ondan önceki gün hatırlayamıyorum... ...İngiltere'nin bir açıklaması oldu. Evet. İşte e, bunu desteklemediklerini söyledi... ...İngiltere vesaire. Hı hı. Bu, yani bu çok... E, ...bana bu duruş çok... ...açıkçası biraz şey geliyor. Yani... ...çok da sağlam bir duruş değil gibi geliyor. Çünkü e, destek açıklama... açıklama şeklinde değil... Daha o karar alınırken verilmeli ve bu şekilde alınan kararlar yani Türkiye'nin aslında biraz müzakere sürecinde köşeye sıkıştırılması, başlık açılması açısından Türkiye'nin sevgilini çok kırdığını hissediyorum ben. Umarım bu şey kırılması çevre gibi çok önemli konuya da yansımaz ve gerekli adımlar bir an önce atılır. Evet kesinlikle çok haklısın bu artık müzakere süreci deklarasyon ve karşı deklarasyon şeklinde ilerlemeden çok evet. uzak özellikle Türkiye özelinde artık biraz hamasi söylemlerden kaçınıp yolumuza bakmalıyız kesinlikle hak veriyorum sana evet. özellikle de çevre gibi zorlu bir başlıkta. Evet. Peki Manya çok çok teşekkür ederiz. E, stüdyoda değildin ama e, bir anlamda buradaymış kadar oldun. E, çok <gülüyor> teşekkürler. E, sağ ol. Tüm dinleyicilerimize sevgiler, saygılar. İyi yayınlar diliyorum. Sana da görüşmek üzere. Teşekkürler. Evet şimdi kısa bir müzik molası veriyoruz. Nick Cave'den geliyor Hold On To Yourself. Sonra devam edeceğiz sohbetimize. It comes out singing. She lives in some forgotten song, and moves like she is zombie strong. Breaths steady as the pendulum keeps swinging. dust in folder ruin. factories to chase outside The phantoms and the ghosts and the fairy girls miles away and I just don't know what to say. Evet Nick Cave'den Hold On To Yourself'i dinledik. E, müzik molasından önce Mahir'e telefon bağlantısı yapmıştı. Kendisi açılan 12. fasıl olan e, çevre başlığının kısaca e, hangi ilkeleri içerdiğinden... ...Türkiye'nin yerine getirmesi beklenen yükümlülüklerinden bahsetti ve Hırvatistan'la karşılaştırma yaptı. Aynı tarihte müzakere sürecine başlamış olan Hırvatistan'la Türkiye arasındaki uçurum gerçekten de gitgide açılıyor. Şimdi Çevre Faslı biliyorsunuz hep yıl sonlarına doğru genel anlamda hızlanır Her konuda bu böyledir. Yeni yıla geçmeden son atılımlar yapılmaya çalışılır. Çevre Faslı da bir anlamda müzakere süreci büyük ölçüde tıkandığı için... Siyasi nedenlerle açılması istenen arzu edilen bir fasıldı ki İsveç dönem başkanlığı bitmeden bir fasılda açılmış olsun denilmişti. Şimdi çevre faslını açmaya giderken Türkiye özellikle Dışişleri bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları oldu. Sadece çevre faslında değil Türkiye'nin müzakere sürecine genel gidişatta ve belki de Türkiye-AB ilişkilerindeki genel sorunlu alan. Ilişkin. Bunlardan bir tanesi de vize konusuydu. Aslında vize konusunda üst düzey bir açıklama bugüne kadar böylesine açık, net bir şekilde ortaya koyulmamıştı. O yüzden ben bu konuda belki de biraz daha kaç söz etme gereği daha ihtiyacı duydum. Belki de dinleyicilerimize son durumu aktarmak ve neden bu konunun e, Türkiye AB ilişkilerinde böylesine önemli bir konu olduğunu bir kez daha vurgulamak için. Şimdi son genişmelerde e, Sırbistan e, Karadağ ve Makedonya'ya vize muafiyeti hakkı tanındı. Yani bu ülkenin vatandaşları vize almaya gerek duymaksızın e, AB ülkelerine serbestçe giriş yapabilecekler. Aralık ortasından itibaren böylesi bir karar alınmıştı. Yani şu anda artık yürürlüğe geçtim. Davutoğlu'nun bir anlamda AB'ye yönelik eleştirisi de ee, gerçekten 63 yılından beri bir orta, AB ile ortaklık ilişkisi içinde olan, 96'dan bu yana gümrük birliğinde yer alan ve 2005'ten beri de müzakereleri sürdüren bir ülke olarak Türkiye'nin e, vize konusunda e, neden e, hiçbir e, kolaylaştırıcı uygulamaya tabi tutulmadığıyla ilgiliydi. E, gerçekten aslında ben bunu çok yerinde bir çıkış olarak değerlendiriyorum. E, konuyu e, belki çevre faslının açılmaya gitmişti ama bu da Genel e, müzakereleri ve özellikle Türk toplumunu e, derinden etkileyen bir konu olması açısından önemli. Özellikle e, Batı Balkan ülkelerinde Sırbistan, Karada Karadağ ve Makedonya'ya bu hakkın verilmesi e, tabii ki Türkiye'deki tartışmaları daha da e, alevlendirdi. Şimdi baktığımızda bu üç ülkeye e, Makedonya aday ülke henüz müzakerelere dahi başlamadı. E, Sırbistan ve Karadağ ise potansiyel aday ülke konumunda yani aday e, o ülke olma potansiyeli bulunan ülke olarak e, tanımlanıyor ve bu ülkelerle e, 1 Ocak 2008'de vize kolaylığı anlaşmaları imzalanmış ve yürürlüğe girmişti. Yani e, Schengen ücreti 60 eurodan 35 euroya çekilmiş ve belli, toplumun belli kesimleri için vize muafiyeti hakkı tanınmıştı. Şimdi sırada Bosna Hersek ve Arnavutluk var. Bildiğiniz gibi basına da işte şekillerde yansıdı. Neden Bosna Hersek ve Arnavutluk dışında tutuldu ilk etapta Sırbistan, Karadağ ve Makedonya öncelik verildi diye. Şimdi aslında bunun belki de perde arkasına baktığımızda Avrupa Komisyonu'nun bir takım belirlediği kriterleri görüyoruz. Ki kısa zamanda Türkiye'nin önüne de getirilmesi muhtemel kriterler bunlar. Çok kısaca ben onlara da değinmek istiyorum. Bu, bu tartışma ...tartışmaların daha dengeli ve bilgili bir şekilde yürütülmesi için vize konusundaki tartışmaların. Ee, şimdi vize e, serbestisi hakkını kazanmak için aslında e, belirli koşulların yerine getirilmesi gerekti. Bu Batı Balkan ülkeleri için beş başlık altında toplanmıştı. Bunlardan biri geri kabul anlaşmasının imzalanması, e, diğeri dış ilişkiler, e, temel hakların güvence altına alınması... Belge güvenliği başlığı altında biyometrik pasaportların hayata geçilmesi çok önem taşıyordu. Bir de sınırların kontrol edilmesi. Şimdi bu beş başlığa baktığımızda e, tabi Avrupa Komisyonu bu belirlediği kriterleri de yakından takip etti ve sonra konseyden karar çıktı. Makedonya, e, Sırbistan ve Karadağ bu kriterleri tümüyle yerine getirdiğine karar verildi. Arnavutluk, Bosna, Hersek özelinde ise e, bazı konularda e, daha çaba sarf edilmesi gerekiyor ve e, bunun sonuçları bekleniyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda tabi Türkiye için... E, Bayağı resim uzakta gözüküyor ama öte yandan Türkiye'nin Ankara Anlaşması ek protokolünden kaynaklanan e, bazı kazanılmış hakları ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın verdiği kararlar var. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin konumu Batı Balkanlardan epey farklı. Ama şimdi bunu bir kenara bırakacak olursak yarın öbür gün e, bizim vize serbestlisi hakkını kazanmamız gerektiğinde hangi kriterler karşımıza getirilir dediğimizde bunlardan ilki geri kabul anlaşması... Ki bu konuda e, ilerleme kaydedildiği müzakerelerin yeniden başlanılacağı sinyali verilmişti. E, Tabi müzakere sürecine ne kadar sürülür, kaç tur olur, e, aradaki ihtilaf konuları halledilir mi e, henüz belli değil. Ancak müzakereler uzun bir süreden beri donmuş durumda olan müzakereler geri kabul konusunda yeniden başladı. Diğer bir konu ise biyometrik pasaportlar. Gerçekten son 3-4 senedir bir de gelecek yıl için evet biyometrik pasaportlar hayata geçirilecek deniyordu. Ancak bu konuda da çıkılan ihalede bir sorun yaşandı. İhaleyi kazanan şirket belirli standartları yerine getiremediği için açıkçası Türkiye hem zaman hem de enerji kaybetmiş oldu. Süreç tekrar yeni başa döndü. Bu konudaki şimdi verilen tarih 2010'un ikinci yarısı deniliyor. Ancak bu konuda da nasıl bir gelişme yaşanır bunu da bekleyip göreceğiz. Ancak biyometrik pasaportun hayata geçmesi gerçekten büyük önem taşıyor. Belki bir diğer konu vize konusunda AB ile uyumlaştırma çabaları. Bildiğiniz gibi AB'nin vize zorun vizeyi zorunlu tuttuğu ülkeler var. Yani bunları aslında kara liste adını veren AB'nin Blacklist dediği ülkeler sıralaması. Türkiye'de bu ülkelerin arasına yer alıyor. Bir de AB'nin vize talep etmediği ülkeler var. Şimdi Türkiye'de son dönemde bir takım dış politik açılımların sonucunda çeşitli ülkelerle vize serbestliğine gitti. Libya, Suriye gibi. İleriki dönemlerde de tabii AB açısından bu konunun nasıl gündeme getirileceği yakından izlenecek. Bu da diğer önemli bir gündem maddesiydi. Belki de 2010 yılına girerken e, yeniden bazı konuların konuşulması e, Hız kazanması açısındandır Önemli olacaktır diye düşünüyorum e, Program Aylan Saat e, Sürenin sonuna geldik e, Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle 2019'un Son Hayal Tacirleri Programında İyi günler Hayal Tacirleri Hayal Tacirleri Hayal Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar: Mahir Ilgaz, Can Mindeş ve Zeynep Özer.